Efendim günümüzde televizyonda ahlaka ve edebe aykırı diziler, programlar yayınlanmaktadır. Bu dizileri, programları izlemek haram mıdır demişler hocam? İnsanı günaha teşvik eden filmleri izlemek elbette haramdır. Efendim konuşulanları arasında bizim inancımıza, ahlakımıza, dinimize aykırı sözler varsa, işte müstehcenlik varsa e, mahrem yerler gösteriliyorsa onları dinlemek helaldir diyemeyiz tabi. Elbette haramdır yani. O zaman yani büyük ölçüde bu şuna benziyor. De... Bak, Buyurun şu uçun. kuponun içerisinde bitki e, çayı, çayı var. var. Bunun içerisinde siz içki de koyabilirsiniz. Yani bardağın kabahatı yok, televizyonun kabahatı yok. Televizyon izlenebilir. Ama orada izlediğiniz film benim ahlakımla, Kur'an ahlakımla örtüşmüyorsa, benim imanımla örtüşmüyorsa eee benim inancımla örtüşmüyorsa onları dinlemek, onları seyretmek, izlemek dine caiz değildir. O zaman çok dikkat etmemiz gerekiyor evet. hocam. Çünkü Elimizdeki kumanda ile kanal değiştireceğiz. Evet, şeytana alet olmayacağız inşallah. Evet.